Haya felujat al ve la la Assalamu alaykum rahmetullahi ve barakatuhu. Meydan Medya İslam Devleti'nin günlük haber bültenini. Sunar 17 Cemazi 1445 Cuma Irak Vilayeti Diyala allah Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün El-Azim mıntıkasının etrafında Mürtedara Fızî ordusuna ait bir kışlaya makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda bir subay öldürülüp 3 unsur yaralanırken bir termal kamerada imha edildi. Handallah'adır. 18 Cemaziye'yle 1445 Cumartesi Batı Afrika Vilayeti Allahu Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borno bölgesindeki Monguno kasabasında Mürted Nijerya ordusunun bir devriyesi ile çeşitli tipte silahlar kullanarak çatıştı. Bunun sonucunda iki unsur öldürülüp diğerleri yaralanırken Mürtedler kaçtı. Mücahitler iki tüfeği de ganimet aldı. Hamdallah'a ve yine allah Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Yobe bölgesindeki Katargo kasabasında Mürted-Nijerya ordusu yanlısı milislere ait bir kontrol noktasına makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda iki unsur öldürülürken geriye kalanlar da kaçtı. Mücahitler üç tüfeği de ganimet aldı. Handallah adarı. Ve yine Allahü Teala'nın tevfik ile hilafet askerleri dün Borna bölgesindeki Jakana kasabasında Mürted Nijerya ordusuna ait bir kontrol noktasında makineli silahlarla saldırı düzenledi. Bunun sonucunda mürtedler kaçtı. Mücahidler iki tüfeği de ganimet aldı. Hamdallah Hadarı. Ve son olarak Orta Afrika vilayetinden bir haberimiz ile bültenimizi bitiriyoruz. Allahü u Teala'nın ile hilafet askerleri dün Beni bölgesindeki Enbau-Kamango yolunda Hristiyan kafirleri pusuya düşürdü ve onları makineli silahlarla hedef aldı. Bunun sonucunda bir Hristiyan öldürülürken motosikleti de yakıldı. Hamdallah Hadari. سلاقوني صدر الجسد ولا العلج بنار ولا تهيني باقسام اتو ليدنس داري هيا فلوجة الابطالقود العلج بنار ولا تهيني باقسام اتو ليدنس